Bugün aldatma üzerine konuşacağız. İslam, insanlara bir hayat nizamı olarak, Müslümanların bireysel ve toplumsal olarak dürüst olmalarını temel esas almıştır. Her bir Müslümanın görevi ailesine karşı, Rabbine karşı, toplumuna karşı, şahsına karşı her zaman dürüst olmak zorundadır. İşte Müslüman'ın uzak durması gereken hastalık ise aldatmaktır. Tabi aldatma dendiği zaman maalesef toplumumuzda yalnızca insanın şehevi duygularla eşine karşı işlediği suç olarak kabul ediliyor. Halbuki aldatma bundan çok daha kapsamlı bir suçtur. İnsanlara hilaf-ı hakikat beyanda bulunarak Gerçeği gizleyerek maddi ve manevi kazanç elde edilen her türlü söz, davranış ve eylemlerin tümüne aldatma diyoruz. Birisine yalan beyanda bulunarak mal sattınız, aldattınız. Başka şekillerde de birazdan izahatına gireceğimiz üzere her türlü aldatma dinimizde hoş karşılanmamış büyük günahlardan birisidir değerli kardeşlerim. Tabii ki Müslüman hayatının her alanında dürüst olmak zorunda olduğuna göre ben ibadetlerimde şöyle, işimde böyle, evimde böyle, caddede şöyle diye bir ayrımda bulunamaz. Her zaman dürüst olmak, aldatmamak zorundadır. Herkese karşı aldatma suçundan uzak durmak zorundadır. Tabii insanların Aldatma dediğimiz zaman iki tüplü aldatma var ki, bunlardan birincisi maddi aldatma, ikincisi de manevi yolları aldatma. Maddi aldatma dediğimizde bunun tabii ki çeşit çeşit pozisyonu var ki, her şeyden önce maddi aldatmayı yalancılığın ve hırsızlığın bir çeşidi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz Müslümanlar kebair günahlardan sayılan yalancılık gibi, hırsızlık gibi büyük suçlardan uzak dururuz. Ama aldatma gibi yuvarlak olan, kendi kendimize bir şeyler katabileceğimiz suçları nedendir ki önemsemeyiz. Halbuki yalan nedir? Bir insana yalan söylendiği zaman, yalan söyleyen bir insan büyük bir günah işlemiştir elbette. Ama bu yalan sadece... Yalan söyleyene etkileyen bir şeydir çoğu zaman. Aldatma ise bir insanın tek başına işlediği bir suç değildir. Aldatma, karşıdaki kişiyi de etkileyen bir durumdur. Kendi kendine yalan söylersin ama aldatma dediğin zaman muhakkak burada aldatan bir kişi olduğu kadar aldatılan birileri de vardır. Dolayısıyla bir kul hakkı söz konusudur ve bundan dolayı da hırsızlık gibi... Yalan söyleme gibi büyük günahlardan birisidir aldatma suçu değerli kardeşlerim. Tabi aldatma sadece bir meslek erbabının bir grubun yapabileceği bir suç da değildir. Toplumun her kesiminin değişik yöntemlerle yaptığı bir suçtur. Ki bu aldatmasının neticesinde haksız kazanç elde etmiş olur. Birilerine zarar vermiş olur maddi veya manevi her nasıl olursa olsun. Çünkü orada dürüstlükten uzaklaşmıştır. Çünkü bir insan nasıl aldatma yapar? Bunun tabi pek çok yönü var. Bunları ticari anlamda birkaç hususu birkaç başlık altında zikredecek olursak. Mesela ölçü ve tartıda hile yapmak, eksik tartmak, müşteriyi aldatmak aldatmanın başıdır. Ki Kur'an-ı Kerim'de Mutaffifin suresinde Yüce Rabbimiz وَاِلُونَ لِلْمُتَفِّفِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ Yazık, yazıklar olsun o eksik ölçüp tartanlara ki onlar kendilerinden bir şey aldıkları zaman eksik tartarlar diye ayet-i kerime bir surede baştan sona bu hile yapanların, tartıda hile yapanların durumundan bahsediyor. Aynı şekilde Ayetin devamında da onlar o büyük günü düşünmez der mi? Allah kıyametle tehdit ediyor. Bu insanları ikili ilişkide aldatmak o kadar büyük bir suçtur ki Allah Teala kendisi o insanı kıyamet gününe tehdit ediyor değerli kardeşlerim. Başka? Tabii ki yalan konuşarak yapılan işler. Yalan beyanla yapılan, işlerle yapılan aldatmalarda düpedüz maalesef toplumumuzda da pek çok örneğini gördüğümüz bir aldatma biçimi. Bu da tabi yalan söylemek bir günah. İkinci olarak da birisinin aldatılması, kandırılması, hile yapılması söz konusu olduğu için kul hakkına teallük eden... Kul hakkı gaspı olan bir haram olarak da bir suçtur değerli kardeşlerim aldatma. Ticarette yapılan bir başka özellikle yalan yeminle ilgilidir. Tabii ki doğru yere yeminle bile mal satmak doğru değil. Peygamberimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki yalan malı sattırır ama onun bereketini yemin malı sattırır ama onun bereketini giderir. Onun için diyor Alışverişte yemin etmekten kaçınınız. Bir insan durup dururken vallahi şöyle aldın billah böyle dedi mi o işten bereket kalkar. Doğru yemin etmesi doğru değil zaten. Yalan yere yemin ise hiç mi hiç doğru değil. Çünkü bir insan yemin ettiği zaman o sözlerine Allah'ı şahit tutmuş olur. Allah'ı şahit tutan bir adam da kesinlikle doğru söylemek zorundadır normal yalan söylemekten çok daha büyük bir neticesi vardır. Tabii yemin meselesinin dinimizde özel bir yeri vardır. Çünkü yemin bir delildir. Bir insan belge getireceği zaman eğer belge getirmemişse bir şeyde yemin ederse o delil yerine geçer. Bundan dolayı da yeminden kaynaklanan suçlar çok daha fazladır değerli kardeşlerim. Bir başka hadis-i şerif yeminle ilgili, yalan yeminle ilgili peygamberimiz buyuruyor ki, yalan yeminle mal satıp, malını cazip gösterip satan bir kimse, kıyamet günü Allah'ın huzuruna mümin bir kimsenin malını gasp kimse olarak gelir. Çünkü adam kendi rızasıyla aldı. Tamam ama sen yalan yemin ettin, yalan yeminle aldandığı için, Adeta usattığın şeyi gasp etmiş gibi bir suç işlemiş olarak Allah'ın huzuruna çıkıyor o insan. Başka hadis-i şerifte de diyor ki peygamberimiz üç kişi vardır ki Allah Teala kıyamet günü onların yüzüne rahmet nazarıyla bakmaz, onları temize çıkarmaz ve onlara acıklı bir azap dokanır. Bu sözü 3 defa tekrar ediyor. Sahabe-i Kiram efendilerimiz diyorlar ki, Ya Rabbi kimdir bu azaba uğrayacak olan, kaybedecek, rezil rüsvai olacak olan kimseler dediklerinde buyuruyor ki, birincisi söz taşıyan, o şu demiş, bu demiş, laf götürüp götürüp insanların arasını bozmaya çalışan insan. İkincisi topluma karşı kibirli davranarak, böyle kabadayı yürüyüşlerle elbisesini sağa sola sürterek yürüyen adam, kibir gurur abidesi insan, üçüncüsü de üçüncüsü de yalan yere yemin ederek malını satan kişi. Bu üç kimse kıyamet günü perişan olacak. Başka hadis-i şerifte de, başka rivayette de aynı sözleri peygamberimiz tekrar ediyor. O üç kişiyi sayarken diyor ki bunlardan bir tanesi Yine kibirle yürüyen elbisesiyle gösteriş içerisinde olan Öbür insan ise öbür insanda yaptığı iyiliği başa kalkan Bir iyilik yapmış sonra yaptığı kimselerin burnundan fitil fitil getiriyor Üçüncüsü de aynı şekilde yalan yemin ederek mal satan kimse diye Başka rivayette de bu tekrar ediliyor değerli kardeşlerim onun için de onun içinde bir insan hileden aldatmadan her zaman uzak durmalıdır. Nasıl aldatma yapar? Sattığı malın ayıbını gizler. Sattığı malın içerisinde sahte bir şeyler katar. Müşteri onun gerçek durumunu bildiğinde o malı almayacaksa ya da gerçek durumu beyan edildiğinde onun değeri düşecekse Buradan elde ettiği kazanç da kendisine haram olur. Ve bu insan aldatan bir kimse sınıfına dahil olur. Ve biliyorsunuz ki meşhur hadis-i şeriftir. Peygamberimiz Medine sokaklarında çarşı pazar denetleme yapardı. Bir gün çarşıda alışveriş yapan esnafı denetlerken bir buğday çuvalı gördü. Elini o buğday çuvalının içine attı ki üstü kuru temiz düzgün. Karıştığında alt taraf yaş. Ne oldu diye sordu. Niye böyle bunun üstü kuru da altı yaş dediğinde? Ya Resulallah yağmur yağdı, mal ıslandı. Eğer ıslanmış tarafını üste koysaydım kimse almazdı. Onun için ıslanmışı alta koydum, kuruları üste koydum. Buyurdu ki Peygamberimiz, <Gülüyor> Aldatan bizden değildir. Öz itibariyle bu kadar basit. Aldatan bizden değildir. Tabi hadislerde bizden değil sözü önemli bir cümledir. Ve bazı hadislerde bizden değil sözü vardır. Bu o insanı tahkir açısından, ümmet topluluğundan adeta uzaklaştıracak derecede o insanın imani manada bir problem yaşadığının işareti olarak bizden değildir diye Peygamberimiz işaret etmiş oluyor değerli kardeşlerim. Ve insanın başka başka hile yolları yok mudur? Pek çok vardır. Ki burada alışverişteki hilelerden birisi de borç ödeme ile ilgili bir sorundur ki bir insanın elinde imkanı olduğu halde borcu ödememesi de büyük zulümlerden birisi kabul edilmiştir. Bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki 3 kişi gaflettedir. Bunlardan birisi birisi de ödeme imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen kimse elinde imkan var, geciktiriyor. Bu, bu durumdaki insan gafletteki olan insandır. Başka hadiste de zaten diyor ki e, bir insanın borcunu ertelemesi diyor yine zulümdür diye bahsediyor Peygamberimiz ve başka bir hadiste esas önemli olan Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ayşe Validemiz'in borçlandığını gören sahabe ikram efendilerimizden birisi şaşırıyor. Neye güvenip de borçlanıyorsun böyle dediğinde diyor ki ben peygamberimizden işittim ki kim ödeme niyetiyle borçlanırsa Allah ona ödeme kolaylığını verir. Ben ödeme niyetiyle borçlanıyorum. Allah da kolaylık verecek. Gerçekten de kolayca ödüyor. Onun için de hadis-i şerifte de buyuruyor ki kim ödeme niyetiyle borçlanırsa Allah ona borcunu ödeme de yardımcı olur. Kim de halkın malını telef etmek kastıyla ödememe niyetiyle alırsa Allah ona hem ödetmez hem de dünyada da ahirette de onun malını telef eder. Dünyada perişanlığını çeker, ahirette de perişanlığını çeker. Çünkü borç almış ve Ödememe düşüncesinde olmuşsa büyük bir zulmetmiş olur değerli kardeşlerim. Bundan başka ticaretteki aldatma yollarından birisi de meşhur olduğu üzere stokçuluk kara borsa dediğimiz türdür ki peygamberimiz bunu şiddetle yasaklamıştır. Mesela buyurmuş ki kara borsacı ne kötü insandır. Uduzluk olunca üzülür, pahalılık olunca sevinir. Bu da pek çok hadislerde de çok şiddetle reddedilmiş toplum aleyhine bir pozisyon olarak görülmüştür ki bu insanların da malı bereketsiz olur. Peki bunlardan başka, bunlardan başka her bir kesimin müteahidinde hileyle uğraşanı aldatmacısı vardır. Malzemeden çalarak, manavında sahte çürük malları görmediğinin domatesleri doldururken çürükleri doldurması gibi... Toplumun her kesiminde hatta öğretmenin bile öğrenciye karşı sorumluluklarını yerine getirmediği zaman bu da aldatmıştır. Devlet kendine belli maaş veriyor, belli programlar koymuş, müfredat koymuş, bu öğrencilere bunlar öğretilecek. Bunu gasp ederse, bu yükümlülüklerini yerine getirmezse bu insan hile yapmıştır, aldatmıştır. Üretici olan insan da İnsanların görmediği şekilde insanları kandırma düşüncesinde olan herkes bir şekilde aldatmanın içinde de değerli kardeşlerim. Kısaca maddi maddi aldatma böyle de peki manevi aldatma dediğimiz şey nedir? Tabii ki manevi aldatma ise maddi aldatmadan çok daha zararlı çok daha tehlikeli sonuçlar doğurur. Maddi e, Aldatmalarda ne olur? Birisinin haksız kazanç elde eder Biraz mal elde etmiş olur Birileri zarara uğrar Ama manevi kan kandırmalarda ise Manevi aldatmada ise Allah korusun Dünyası da ahireti de kararır Kendisinin kararır Başkalarının da Başkalarının da ahiretinin kararmasına vesile olur Bunun da tabi ki Değişik yolları, yöntemleri, çeşitleri var. Toplumunda maalesef sıkça gördüğümüz şekilde en fazla aldatma yönlerinden bir tanesi insanların din kisvesi altında birlerini aldatması. O minen nesi? Men yucibukeqawluhu fil hayati dünya. Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. İnsanlardan öyle görünüşte, sözleri sana çok tatlı gelen insanlar vardır. Uyüşhidullah alemafi kalbi. Sözüne de bir de Allah'ı şahit tutar. ama ve hu aleddu'l-hissam en çetin düşmandır. İşte televizyonlara çıkıp kendi kafalarından esen şekle göre dini yorumlayan insanlar mı dersiniz? Dini kisi altında gelir elde etmeye çalışan insanlar mı dersiniz? Artık her ve kendi görüşünü insanlara anlattığından başka... Yaptığı din hizmetlerin menfaati için yapan insanlar maalesef bu hususta, bu hususta en tehlikeli grubu oluştururlar. Yani normal bir insanın yaptığında bazı işler hoş karşılanabilir ama dini temsil eden kimsenin yaptığı işler hoş karşılanmaz. Onun için de din hizmeti gören insanların çok daha dikkatli davranmaları gerekir kaldı ki Kaldı ki bu tür insanlar o hale gelirler ki artık dine de bir kılıf bulurlar. Din hizmet, dini işlerde de örtü dersiniz, ne derler? İşte örtü adettir derler. Faiz dersiniz, faiz dünya gerçeği derler. Faizsiz hayat mı olur bu devirde derler. İşte bir taraftan zina ile ilgili hadiseler ortaya çıkar ki bunu bir özgürlük olarak görürler. Ve sonuçta da Cihat gibi en kutsal müessese de insanların zihnine bu insanlar sayesinde yalnızca bir terör, bir vahşet olarak algılanmaya çalışılır. Ve tabii ki bunların bütün sonucunda da Müslümanların en büyük düşmanlarıyla dost olmak da real politik, real hayatın bir gerçeği gibi görünür. Bunlar din kisvesi altında din istismarı, din sömürüsü yapılarak, topluma verilen zararlar da değerli kardeşlerim muhakkak ki muhakkak ki bu tür yanlışlardan uzak durmak gerekiyor çünkü bir insanın ve bundan başka da bundan başka da mesela bilgisiyle hilesi vardır ki bir insana istişare eden bir insana yanlış bilgi vermek bu da ihanetlerin bir parçasıdır aldatmadır peygamberimiz öyle buyuruyor İstişare eden kardeşine yanlış bilgi veren ihanet etmiştir. Haindir o adam. Senden gelip birisi bir konuda bilgi istiyor, istişare ediyor ise bildiğin doğruları söyleyeceksin veya söylemeyeceksin. Ama istişare eden kişiye yanlış bilgi verip onu aldatmaya kalkışırsan ihanet sıfatına haiz olursun Peygamberimizin diliyle. Ve tabi bunların bir parçası da Hakikat söylendiğinde insanların reddetmesi, hakikati gizlemek suç, söylenen hakikati reddetmek de suç ve tabii ki insanların bilgisini, ilmini gizlemesi de bu noktada dinle bilgiyle aldatma sınıflarından birisi olarak karşımıza çıkıyor değerli kardeşlerim. Başka başka mesela evlilikte aldatma. Alimler Evlenmek üzere olan yaşlı bir adamın saçını boyatmasını, genç görünmek için şekilden şekile girmesini haram görmüşler. Normal anda sen tıraş olabilirsin, saç kına yakıp boyayabilirsin. Normal zamanda helal olan bir şey ama birisini aldatma söz konusu olduğu için haram hale geliyor. Adam evlenecek, kızla bir süre görüşüyor. Evlendim evleneceğim umut tacirliği aldatıyor sonuçta da bir bakıyorsun ki bir bakıyorsun ki olumsuz bir sonuç ortaya çıkıyor. Aynı şekilde yani evlilikten bahsediyoruz ya evleneceği aileye gidip yaşantısıyla ilgili yanlış bilgi veriyor. İşte gelir düzeyim şu diyor işim bu diyor yaşını yanlış söylüyor olan yaşını düşük gösteriyor genç görünecekmiş aldatıyorsun karşıdakini düpedüz. Hastalığın var, sağlığın var, ne varsa açıklaman gereken gizledin gizledin ama açıklayıp da yanlış bilgi vererek böyle bir birlikteliği sağlamış isen bu da evlilikteki hile, evlilikteki aldatma yollarından birisidir. O toplumun anladığı aldatmadan bahsetmiyoruz zaten, o aldatmanın zaten danışkası. Allah'ın peygamberinin lanet dediği insanlık suçu olarak aldatma tabii ki çok daha büyük suç. Ama bunların hepsi de ve tabii yine toplumumuzda işte bugünlerde basında çıkıyor. Adam evleneceğim, evlendim, Res dini nikahla evleniyor, resmi nikah yok aldatıyor düpedür. Halbuki bir insanın resmi nikah kıyıldığında sosyal olarak da bazı haklar elde etme imkanı var. Evli birinci hanımından gizli evleniyor. Olabilir belki suç ama yanlış bilgi veriyor. gitti hanımana diyor ki işte ben evli değilim. İkinci bir hanım alıp geliyor. Aldatarak düpedüz yani ikinci hanım aldığı neyse de daha da büyük bir de bekarım diye kandırıp gidiyor. Bunların hepsi değerli kardeşlerim aldatmanın türleri, aldatmanın toplumumuza yansıyan değişik değişik türleri var. Mesela yine adliyedeki mahkemeyle ilgili diyelim ki aldatma hadiseleri neler yapılıyor? İşte yalan yere şahitlik. Yalan yere mahkemeyi de aldatabilirsin. Yalan şahitlik yaptığın gibi e, hakimin huzuruna sahte deliller, filan belgeler çıkarır. Bir başkasının hakkını e, mahkeme kararıyla gasp edersin etmeye ama o senin kıyamet günü kıyamet günü helakındır. Peygamberimiz de zaten öyle buyuruyor. Sizden diyor ikiniz, iki kişi bir münakaşaya tartışmaya girip de benim huzuruma geldiklerinde ben onların bana verdiği bilgiye göre karar veririm. Bazen oluyor ki haksız olan bir kişi kendini daha iyi ifade ettiği için bir şekilde belki de onu haklıymış gibi bir karar verebilirim ama bilsin ki haklı değildir. Bu da değerli kardeşlerim önemli hususlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve onun içindir, ki, onun içindir ki aldatma hüküm olarak büyük günahlardan birisidir. Aldatmanın şekline göre cezası gerçekleşir, verdiği zarara göre. Ama ifade etmeye çalıştığımız gibi bazen oluyor ki bir ailenin dünya ve ahiretini zedeleyecek kadar... Aile huzurunu yok edecek hale gelir. Bazen olur ki bir insanın maddi kaybına vesile olur. Bazen olur ki bilgi açısından yanlış verilen bilgilerle insanın hidayetinin kararmasına vesile olunur. Yapılan her ne hata ise o hataya göre bir karşılığı vardır. Peki bütün bunların sonucunda ne olur? Bütün bunların sonucunda bir adam haksız mal gasp etmiş ise hırsız olarak haşrolunur. Yalan söylemiş, ilmi gizlemişse ona göre cizasını, her ne yapmışsa cizasını görür ama dünyada da karşılığı vardır. Bir kere bu olumsuzluktan dolayı insanlar arasında kardeşlik bağları çözülür. Bir insan aldatmak, bir insanın hani bazı e, sahnelerde vardır ya önden mi vurmak, arkadan mı vurmak diye... Mert adam gelip de karşına vurur derler, arkadan vurmaz. İşte bir insanın aldatılması demek, sırtından hançerlenmesi demektir. Yani önden vurmaktan daha kötüdür arkadan hançerlemek. Onun içinde toplum içerisinde bir huzursuzluğa neden olur. Toplumsal bir buhran sebebidir. İnsanlar artık birbirlerine güvenmezler. Aldatıldığı oranda da zarar ortaya çıkar... Ve tabii ki bu güvenin kaybolmasıyla birlikte huzursuzluk doğacağı gibi bu aldatma işini işleyen insanın da aldatmadan elde ettiği kazançları da haramdır. Dolayısıyla ibadetlere kabul olmaz, duaları reddolunur, ailesinde huzur biter, malında da bereketsizlik olur. Buna benzer. Manevi sonuçlar da dünyada bir insanın karşısına çıkar aldatma neticesinde. Onun için Müslüman insan her zaman her ne sebeple olursa olsun dürüst olmak zorundadır. Müslümanlığın temel şiarlarından birisi dürüst olmasıdır. Peki bir insan bu hatalara düştüyse ne yapmalıdır? Eğer düştüyse... Bunlar neticesinde bir kazanç elde etmiş ise, maddi bir şeyler elde etmişse, götürüp onu sahibine iade etmelidir. Eğer manevi olarak bir kul hakkına tecavüz etmişse, sahibinden girip helallik dilemelidir. Şayet bu ödeyeceği malı kime ödeyeceğini ne kadarını bilmiyor ise, haksız kazançla elde ettiği bu yöntemlerle, aldatmayla elde ettiği gelirleri, ...sadaka olarak başkalarına vermeli... ...sonrasında da... ...tevbe-i nasuh dediğimiz... ...bir daha aynı hataya... ...dönmemek üzere... ...ve yaptığı hatadan pişman olarak... ...Allah'tan affını dileyip... ...tevbe-i istiğfar etmelidir. Ve bir insan... ...başka birisinde böyle bir hata gördüyse de... ...o zaman yapacağı şey... ...o insanı gizlilik içerisinde usulüne uygun biçimde uyarmaktır. Hatası olan insanlara bu hatasını nasihat etmek, dünya ve ahiret zararlarını söylemek yok eğer söylendi halde uzak duruluyor ise söylenenler yerine getirilmiyorsa insanları uyarmak ve o insanların ilişki noktasında da uzak durmaya gayret etmek gerekir değerli kardeşlerim. Aksi halde bu zarar bu e, veba gibi hastalık olarak toplumun her kesimine sirayet eder. Herkes bu hastalıktan büyük şekilde zarar görür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.